Asır Ajans sunar. Bediüzzaman Said Nursi. Peygamberlerin varisleridir Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir Zaman Osmanlı Devleti'nin sıkıntılı günleri Adalet ve merhamet ordusunu cephelerde yenemeyen düşman, nifis ve şeytanla ittifak ederek türlü entrika peşinde. İstanbul sancılı. Millet olma özelliğini kaybetmemiş Anadolu insanı kendi mecrasında. Anadolu'da Bitlis vilayetinin bir kazası, hizan. Bu kazanın insanları gece ve seherlerde kalkıp ibadet etmekle, günahlardan sakınıp korunmakla ünlü. Küçükleri de büyükleri de beş vakit namazlarını kaçırmazlarmış. Birçok evliyanın bu yöreyle ilgisi bulunduğuna inanılırmış. Buralar duaların kabul olduğu yerlerdenmiş. Hizal'da bir köy, Kepağ Dağı'nın eteğinde, yeşillikler içinde... ...kıvrıla kıvrıla, süzüle süzüle akan Nurs deresinin iki yakasında. Bu köye Nurs köyü derler. Bediüzzaman said Nursi, Rumi 1293... 1873 yılı baharında seher vakti bu köyde doğmuş. Nurs köyü İsparit nahiyesine bağlı. Isparta ile İsparit arasındaki bağı kader kurmuş ve zaman hükmünü icra ediyor. Said'in çocukluk yılları Nurs'ta anne ve babasının yanında geçer. Her şeyin nedenini niçinini araştırır. Anne ve babasına mütemadiyen sualler sorar. O havalideki insanların çoğu nakşi iken o Kadir Geylani'ye meyilliydi. Kış gecelerindeki dini ve ilmi sohbetleri büyük bir ilgi ve dikkatle dinler, imkanı ölçüsünde kainat kitabının sırlarını çözmeye çalışırdı. 9 yaşında Tağ köyünde Molla Mehmet Emin Efendi'nin medresesinde düzenli ilim hayatına başladı. Çok izzetliydi. Tahakküm kabul etmeyen bir mizacı vardı. Anlayış ve idraki olağanüstüydü. Başarısı kıskançlıklara sebep oldu. Bir gün ağabeyi Molla Abdullah'la araları açıldı. Hocası duruma müdahale etmişti. Daha çocukluk yıllarında hiçbir surette zekat ve sadaka almıyor, minnet yükü altına girmiyordu. Minnet altına girmek ruhuna çok ağır geliyordu. Köyünde bulunduğu bir kış gecesi rüyasında kıyametin koptuğunu görür. Bu vesileyle Peygamber Efendimiz'i ziyaret etmek ister. Sırat Köprüsü'nün başında beklemeye karar verir. Nasılsa bütün insanlar oradan geçecektir. Sırat Köprüsü'nün başında beklerken birçok peygamberin elini öper. Sonunda Efendimiz'in ellerine kapanır, ilim talep eder. Hazreti Peygamber, Ümmetimden sual sormamak şartıyla sana Kur'an ilmi verilecektir müjdesini verir. 1888 yılında ciddi bir ilim gayreti başlar. Bayezid medresesinde Şeyh Muhammed Celali nezaretinde 3 ay ciddi bir tahsil görür. Molla camiden başlayarak medreselerde okunması adet olan bütün kitapları sırasıyla okur bitirir. Hocasından şu ricada bulunur. Bu kitaplar bir mücevherat kutusudur, bir hazinedir. Anahtarı sizdedir. Sizden şu kutuların içinde ne bulunduğunu göstermenizi istifham ediyorum. İşte bu üç aylık devre Molla Said'in tahsil hayatının en önemli, en olgun ve en ciddi çalışma devresidir. Bu devrede bütün ilimlerin anahtarlarını elde etmiş, daha sonraki çalışmalarını bu esaslar üzerine yürütmüştür. Bu üç ayın sonunda Bayazıt Medresesi müderrisi Şeyh Muhammed Celali Efendi'den icazet alır ve Bağdat yoluna koyulur. Önce Biktisi uğrar, Abi, Molla Abdullah'la karşılaşırlar. Sizden sonra ben Şemsi şerhini bitirdim. Siz ne okudunuz? 80 kitap okudum Nasıl yani Evet 80 kitap okudum Ders kitaplarından başka kitaplarda okudum Bu kadar kısa zamanda bu kadar çok kitap okuramaz Seni imtihan edeceğim İstediğin yerden sorabilirsin Hazırım Molla Abdullah kardeşini imtihan eder Hayretler içinde kalır İlmi kudretini takdir ederek 8 ay önce talebesi olan Molla Sait'ten ders almaya başlar. Sait 1889 yılında Şirvan'dan Siyirt'e geçer. Molla Fetullah'ın medresesine gider. Molla Fetullah sorar: "Geçen sene Suyuti okuyordunuz. Bu sene Molla Cami'i mi okuyorsunuz? Cami'i bitirdim." Molla Fetullah hangi kitabı sorduysa bitirdim cevabını alır. Aklı bir türlü yatmaz bu işe. "Geçen sene deliydin. Bu sene de delimsin. İnsan başkasına karşı kendini büyük göstermek için... ...hakikati gizleyebilir. Fakat babadan daha muhterem olan... ...hocasına karşı ancak gerçeği söyler. İsterseniz... ...söylediğim kitaplardan beni imtihan edin. Bu imtihanı dinleyen... ...ve bir yıl önce hocasının... ...hocası bulunan... ...Molla Ali Süran namındaki zat... ...Molla Said'den ders almaya başlar. Pekala. Zekada harikasınız. Acaba hafızanız nasıl... Makamı Hariri'nin birkaç satırını iki defa okuyarak ezberleyebilir misiniz? Molla Sayit kitabı alır, kitabın bir yaprağını bir kere okuyarak ezberler ve ezberden okuyu verir. Zeka ile hıfsın bu şekilde aşırı derecede bir kimsede toplanması enderdir. Allah Siirt Siyirt alimlerine Said Enusi'yi şöyle anlatıyordu. Bizim medreseye çok genç bir talebe geldi. Ne sordunsa hepsine tereddütsüz cevap verdi. Zekasına ve ilmine hayran kaldım. Bediüzz zamanı Hemedani'ye benziyor. Bu geçte bizim Bediüzz zamanımız olsun. Bunun üzerine Sird alimleri Molla Said'i münazaraya davet ederler. Hepsini mağlup eder. Münazarayı kaybedenler olay çıkarır. Olay yerine gelen jandarmaya şöyle der. Biz talebeyiz. Dövüşürüz, barışırız. Mesleğimizin haricinde bulunanlar bize karışmasın. Hata benimdir. Artık o said Meşhur diye anılıyordu. Siirt'ten Bitlis'e geçti. Bitlis'te bazı alim ve talebelerin arasında... ...geçimsizlik olduğunu duymuştu. Bu durumun İslam'a ve Müslümanlara yakışmadığını anlattı... ...onları ikaz etti. Bu ikazı hazmedemeyen talebeler... ...onu Şeyh Emin Efendi'ye şikayet ederler. Emin Efendi... ...o henüz çocuktur, ne dediğini bilmezler. Bunu işiten Molla Said... ...doğruca Şeyh Emin'in medresesine gider... ...elini öper. Beni intihat ediniz... Çocuk olmadığımı ve ne söylediğimi çok iyi bildiğimi size ispat edeceğim. Gerçekten ispat eder. Verdiği cevaplarla bütün alimleri kendine hayran bırakır. Tillo'da kubbe-i hasiye denilen yerde kamusu okyanusu sin maddesine kadar ezberler. Bu yaklaşık dört cilt kitap demektir. Burada kaldığı sırada her gün küçük kardeşi Mehmet kendisine yemek getirir. Bediüzzaman yemeğin tanelerini kubbe çevresindeki karıncalara verirken kendisi suyuna ekmek bandırarak geçinir. Neden yemeğin tanelerini karıncalara veriyorsun diye soranlara şu cevabı verir. Bunlarda içtimai hayata malikiyet, çalışkanlık, yardımlaşma ve vazife şinastık var. Ben bunu gördüğüm için bunların cumhuriyetçi oluşlarına mükafaten kendilerine yardım etmek istiyorum. Miran aşireti reisi Mustafa Paşa, Sultan Abdülhamit zamanında kurulan Hamidiye alayları paşalarındandır. Mardin çevresinde halka zulmetmektedir. Molla Said, Cizre ilçesine Mustafa Paşa'nın yanına gider. Yayladaki çadırına girip orada oturanlarla biraz istirahat eder. Bu sırada paşa içeri girer. Hepiniz ayağa kalktığınız halde hala yerinde oturan, ayağa kalkmayan bu genç kimdir? Meşhur Molla Said Paşa Hayırdır ne işin var senin burada Ne için geldin Seni yola getirmeye geldim Ya zulmü terk edip namaza başlarsın Ya da seni öldüreceğim Şaka etme doğruyu söyle ne istiyorsun Sana söyledim ya onun için geldim Çadırın direğinde asılı bu pis kılıçla mı Kılıç kesmez El keser Mustafa Paşa iyice öfkelenir Çadırdan çıkar biraz dolaşır tekrar gelir Benim cizrede alimlerim var eğer onların karşısında aciz kalırsan seni nehre atarım. Alimlerimi yenersen dediğini yaparım. Bütün alimlerini yenmek benim haddim olmadığı gibi... benim nehre atmak da senin haddin değildir. Fakat onlara cevap verince senden bir mazer isterim. Şayet sözünde durmazsan seni bu mazerle öldüreceğim. Öyleyse buyurun Cizre'ye gidelim. Yayladan Cizre'ye gelirler. Dicle kenarında Banihan'ı denilen yerde biraz dinlendikten sonra Cizre alimleri toplanır. Çay ikram edilir. Cizre alimleri hayran hayran Bediüzzaman'ı seyrederlerken o bazı alimlerin çaylarını da içer. Mustafa Paşa dayanamaz. Efendiler ben okumuş değilim. Fakat Molla Said münazaranızda mağlup olacağınızı şimdiden anlıyorum. Düşünmekten çaylarınızı unuttunuz. Molla Said kendi çayından başka sizin çaylarınız da içti. Haberiniz yok. Biraz sohbetten sonra Bediüzzaman söz alır. Efendiler ben kimseye soru sormayacağıma dair söz verdim. Onun için şimdi sizin sorularınızı bekliyorum. Alimler 40 kadar sual sordular. Hepsini cevaplandırdı. Sorulardan birine her nasılsa yanlış cevap verdi anlamadılar. Hayran kaldılar. Topluluk dağılırken gitmeden bir şeyi belirteyim. Sorulardan birine yanlış cevap vermiştim Fark etmediniz Dinleyenlerin aklında yanlış kalmasın Müsaadenizle düzelteyim Doğrusu şöyledir Cizre alimlerinden bir kısmı Bediüzzaman'dan ders almaya başladılar Mustafa Paşa da sözünde durdu Bir mazer satın alıp hediye etti Ve namaza başladı Molla Said Cizre'den Mardin'e gitti. Mardin'deki hayatı hadiseli geçiyordu. Cesur ve atılgandı. Hakikati söylemekten asla çekinmiyordu. Hakikat ise bazılarının hoşuna gitmiyordu. Ve Mardin'den sürgün edildi. İki jandarma nezaretinde kelepçeli olarak Mardin'den çıkarıldı. Sabur ilçesinin Ahmediye köyü yakınlarından geçerken... ...namaz vakti gelir. Molla Said namaz kılmak için kelepçelerinin açılmasını ister. Jandarmalar kaçacağını zannederek kelepçelerini açmazlar. Şuraya bak. Ama nasıl olur? Kelepçeler kilitli değil miydi? İşte anahtarı bende. Fakat abdest alıyor. Bediüzzaman... Jandarmaların şaşkın bakışları arasında namazını kılar Gelin bağlayın şu kelepçeleri Bağlayın da kendinizi kurtarın Şimdiye kadar sizi kaçırmamakla görevliydik Şimdi ise hizmetinizdeyiz Ne isterseniz yaparız Kelepçeleri nasıl çözdünüz? Bilmem Olsa olsa namazın kerametidir Bitlis valisi Ömer Paşa'nın hanımı vefat etmişti Altı kızı vardı Kendisine teslim edilen Molla Said'i evine aldı Konağındaki odalardan birini ona tahsis etti. Bir gün kızlardan biri bir iş için odasına girmek istemiş. Molla Said onu azarlayarak kapıyı şiddetle kapatmıştı. Aynı gün vali Ömer Paşa'nın yakınında Molla Said'i kıskanan biri şunları söylüyordu. Senin yaptığına bir türlü akıl erdiremiyorum. Molla Said genç bir delik Kızların evde yalnız, karın yok. Yani hiç aklın evde kalmıyor Hani ne olur ne olmaz. Vali akşam eve gelince kızları Molla Said'i şikayet ederler. Evimizde misafir ettiğin bu Said delidir. Bizi azarlıyor odasına bırakmıyor derler. Yıllar sonra bu olayı kendisi şöyle anlatır. 20 yaşlarındayken bir kiste Vali Ömer Paşa'nın hanesinde... ...iki sene onun ısrarıyla ve ilme ziyade hürmetiyle kaldım. Altı tane kızı vardı... Üçü büyük, üçü küçüktü. Ben bu üç büyükleri iki sene bir hanede beraber kaldığımız halde... ...birbirinden ayırt edip tanıyamıyordum. O derece dikkat etmiyordum ki tanıyayım. Bir alim misafirim geldi... ...iki günde onları birbirinden fark etti, tanıdı. Bana hayret ederlerdi, sordular. Neden bakmıyorsun? İlmin izzetini muhafaza etmek beni baktırmıyor. Molla Said, Bitlis'te iki yıl kaldıktan sonra... Van valisi Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a gider. Burada bütün müsbet ilimleri araştırmaya ve öğrenmeye başlar. Kısa zamanda tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, kimya, astronomi ve felsefeye vakıf olur. Matematikte hayli ilerler. Matematik üzerine bir eser yazdığı bildirilmekte. Bediüzzaman çağın güzelliği demektir. O bu lakabı şahsı için değil temsil ettiği fikirler için benimsiyordu. Şöyle diyordu.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 Bir gün Bediüzzaman'ın da bulunduğu bir mecliste Maliki mezhebine ilişmek ister solar. Kelp yani köpek domuz gibi pis midir değil midir? Maliki mezhebinde kelp tahirdir yani temizdir fakat tahir kelp değildir. Daha Hasan Paşa zamanında Doğu'nun ileri gelen hocalarını, zeki talebelerini Van'a getirtir. Bütün ilimlerin mukayeseli öğrenildiği bir medrese açmak emelindedir. Altı yedi ay Van yepyeni ve semereli bir ilim faaliyetine mekan olur. Beşeri zaafları imanının önünde bulunanlar haset ederler. Bazı hocaların kıskançlığı yüzünden bu ilim faaliyeti devam edemez. Molla Said ezberlediği kitapları unutmamak için üç ayda bir ezberden tekrar ederdi. Her tekrar onun düşünce ve ilim ufkunda daha da ileri gitmesine vesile olurdu. Mahfuzatım olan 80-90 ciltlik kitapları ezberden tekrarlardım. Bunlar Kur'an'ın hakikatlerine çıkmaya basamaklar oldu. Sonra Kur'an'ın hakikatlerine çıktım. Baktım her bir ayetin kainatı ihata ettiğini gördüm. Artık başka şeye ihtiyacım kalmadı. Kur'an bana kafi geldi. Müslümanların var olmaları için gerekli gördüğü eğitim şeklini şöyle açıklıyordu. Dini ilimlerle fendi ilimleri beraber okumalı. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir. Aklın nuru, fünunu medeniyedir. İkisinin imtizacı hakikat ortaya çıkar. Eğer birleşmez de ayrılırlarsa birincisinde taassup, ikincisinde hile ve şüphe devellüt eder. Talebelerinin izzetini korumak için onları zekat toplamaya göndermez, mihnetli yardımları kabul etmez, ettirmezdi. Van Kalesi'nin altında Horhor Medresesi'nde talebelerine ders okuturken bir hocadan çok şefkatli bir kalbeş, bir abi olarak davranırdı. Talebelerle şakalaşır, onları eğlendirir, şeklen arttırırdı. Sık sık kırlara ve Erek Dağı'na çıkarlardı. Bediüzzaman Van'da bulunduğu sıralarda gazeteleri ve aktualiteyi yakından takip ederdi. Bir gün Tahir Paşa ona gazetede çıkan bir haberi gösterdi. Baksana Üstad, İngiliz avam kamerasında ne haltlar karıştırılıyor. Sömürgeler Bakanı Gladstone elde Kur'an'ı almış ve şöyle demiş. Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız. Ne yapıp yapıp ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız ya da Müslümanları ondan soğutmalıyız. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim. Kur'an mucizesini açıklamak, bunun için Van'da Tüz Zehra adıyla bir üniversite kurmak tutkusu olur. O günden sonra Kur'an'ı eline alır, talebelerine öyle ders verir. Tüz Zehra projesini şöyle anlatır. Camiül Esere gitmek istiyordum. İslam aleminin medresesidir diye ben de o mübarek medresede ders almaya niyet ettim. Fakat kısmet olmadı. Cenabı Hak rahmetiyle ruhuma bir fikir verdi ki Camiül Esher'in Afrika'da bir umumi medrese olduğu gibi Asya Afrika'dan ne kadar büyükse daha büyük bir üniversite Asya'da lazımdır. Ta ki İslam kavimlerini Arabistan, Hindistan, İran Kafkas, Türkistan, Kürdistan'daki milletleri menfi ırkçılık ifsad etmesin. Hakiki, müsbet ve kutsi İslam milleti, Kur'an'ın müminler kardeştir esasının inkişafına mazhar olsun. Felsefe ile dini ilimler birbiriyle barışsın. Ve Anadolu'da ehli mekteple ehli medrese birbirine yardımcı olsun, ittifak etsin, bir araya gelsin. Kürdistan'ın merkezinde hem Arabistan hem İran hem Kafkas hem Türkistan'ın ortasında medreset düz Zehra manasında Cami-ül Esher Üslubu'nda bir üniversite için 55 senedir Risale-i Nur'a çalıştığım gibi ona da çalışmışım. Osmanlı Devleti döneminde Doğu vilayetleri Kürdistan olarak anılıyordu. Nereye gidiyorsun? İstanbul'a gidiyorum. İstanbul'a gitmekten maksadınız nedir? Madem soruyorsun sana anlatayım. Ben Anadolu'yu geziyorum. Memleketin ahvalini yakından görüyorum. İstanbul'a gidip padişahla görüşeceğim. Peki maksadınız nedir? Padişahla görüşüp mekteplerde din dersleri, medreselerde ise müsbet fenler okutulmasını teklif edeceğim. Peki bundan ne elde edilecek? Bu şekilde tedrisat yapılınca mektepliler dinsiz olmaktan, medreselilerde de taassuptan kurtulacaklar. Gerçekten İstanbul'a gelir ve gayesini bir dilekçeyle Sultan II. Abdülhamid'e bildirmek ister. Dilekçesini Şark ve Kürdistan isimli gazetede yayınlar. Kürtler yine muhtaçtır başlıklı dilekçesinde Kürt çocuklarının eğitimden mahrum olduklarını, bunun için hükümetin doğuda üç medrese açmasının uygun olacağını belirtir. Bu yapılmazsa gelecekte müthiş darbelere zemin hazırlanacağını anlatır. Bediüzzaman'ın İstanbul hayatı çok hareketlidir. Bir yandan gazetelerde makaleleri yayınlanırken diğer taraftan alimlerle görüşür, fikir teatisinde bulunur. Meydanlarda nutuklar atar. Fatih Camii yakınlarında Malta çarşısındaki Şekerci Hanı'nda bir oda kiralar. Kapısına bir levha sar. Levhada şunlar yazılıdır. Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir. Fakat sual zorunlu O zamanlar buhan önemli bir irfan merkezidir. Birçok Osmanlı aydını burada toplanır. Birçok odasında edebiyatın, fennin ve ilmin meşhur simaları oturur. Mücadele ve mücahede kolay değildir. Molla Said ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında ancak İslami olan şer'i meşrutiyete taraftar olur ve bu konuda çevresini aydınlatmaya çalışır. Tutuklanır. Aklından zor olduğu iddiasıyla toptaşına sevk edilir. Doktorla uzun uzun konuşurlar. Rapor şöyledir. Eğer Bediü zamanda zerre kadar Mecnunluk eseri varsa dünyada akıllı adam yok. Zaptiye nezaretine, tevkifhaneye getirilir. Padişah sana selam etmiş. Bin kuruş da maaş bağlamış. Sonra da yirmi otuz lira yapacak. Ben maaş dilencesi değilim. Bin lira da olsa kabul edemem. Kendim için gelmedim, milletim için geldim. Hem bu bana vermek istediğiniz şey rüşvet ve sus payıdır. İradeyi reddediyorsun. İrade reddolunmaz. Reddediyorum. Ta ki padişah olsun beni çağırsın, ben de doğrusunu söyleyeyim. Neticesi güzel olmaz, vahimdir. Neticesi deniz olsa geniş bir kabirdir. İdam olunsam bir milletin kalbinde yatacağım. İstanbul'a geldiğim vakit hayatımı rüşvet getirmişim. Ne edersiniz ediniz? Bunu da ciddi söylüyorum. Ben isterim ki insanları, kardeşlerimi bil fiil uyarayım. Devlete intisap hizmet içindir. Maaş kapmak için değildir. ...benim gibi bir adamın millete ve devlete hizmeti nasihatledir. O da güzel etkiyiledir, hasbilikledir, iştenlikledir. Bu ise garası, karşılığı, şahsi menfaati terk etmeyi gerektirir. Bu maaşın kabulünde mazurum. Senin Kürdistan'da marifi yayma teklifin bakanlar kurulunda görüşülüyor. Marifi tehir, maaşı tacir edersiniz. Neden? Niçin şahsi menfaatimi bütün milletin menfaatine tercih ediyorsunuz? Hala inat ediyorsun. Kızdırıyorsun beni. Ben hürri yaşamışım. Mutlak hürriyetin meydana olan Kürdistan dağlarında büyümüşüm. Bana karşı hiddetlenmenizin hiçbir faydası olmaz. Boşuna yorulmayınız. Beni sürgün edin. Fizan olsun, Yemen olsun razıyım. Siz yamacılıktan kurtulursunuz. Ben de yüksekten düşmekle incinmekten kurtulurum. Ne demek istiyorsun? Sigara kağıdı kadar ince ve nizam namıyla bir perdeyi, duygu ve fikirlerin taşkınlığına karşı herkesin üstüne örtmüşsünüz. Herkes bu perdenin altında sizin baskılarınızla hareket eden bir ölü gibi inliyor. Ben acemiydim, altına girmedim, üstüne düştüm. Giyiniş şeklim gibi ahlakım da can sıkıcıydı. Bir kere Mabeyin'de sarayda yırtıldı, Şişli'de bir Ermeninin evine düştüm, orada yırtıldı. Şekerci Hanı'na düştüm, orada da yırtıldı. Tımarhane'ye düştüm, şimdi de Tarasut düşmüşüm. Kürdistan'dayken sizi iyi bir insan olarak bilirdim. Bu olaylar sizin kötülüklerinizi bana iyi öğretti. Özellikle Tımarhane bu metinleri bana iyi açıkladı. Bu hallere de teşekkür ederim. Zira suizan makamında hüsnü zan ederdim. Bedii zaman 1909 yılında İttihatı Muhammedi Cemiyeti'nin kurucular arasında yer alır. Aynı yıl 31 Mart vakasında Divan-ı verilir. Divan-ı Harp Reisi Hüşid Paşa sorar. Sen de şeriat istemişsin öyle mi? Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa fedaya hazırım. Zira şeriat katışksız tertemiz bir adalet ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteği gibi değil. Ahirete gitmeye kemal ihtiyakla iştiyakla müheyyahım. Hazırım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki bir bedevi güzellik aşığı, İstanbul'un güzelliğini işitmiş fakat görmemiş, nasıl müthiş bir arzuyla görmeyi ister, ben de aynı istekte ahireti görmeyi arz ediyorum. Beni özlediğim, merak ettiğim bir yere göndermek ceza değildir. Elinizden geliyorsa beni vicdanen cezalandırın. Vicdanen tazib edin ve illa başka surette azap, azap değil benim için şandır. Mahkemenin seyri içinde, meşrutiyeti meşrua için yapmış olduğu hizmetleri güya cinayetmiş gibi 11.5 buçuk cinayet şeklinde izah ettikten sonra 11.5 buçuk sual sorar. Bu ünlü savunmayı irticalen yapar. Kendisiyle birlikte tevkif edilen diğer arkadaşları adına da konuştuğundan beraberce beraat ederler. Şimdiki İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu mahkeme binasından Bayezid'den Sultan Ahmet'e kadar arkasında kalabalık bir halk kitlesi olduğu halde yürür ve şöyle bağırır. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Çileli İstanbul günleri bir kararla noktalanır Medeniyetten istifam sizi düşündürecek Evet böyle istidat, sefahet ve zilletle karışık medeniyete bedeviyeti kırları tercih ediyorum Bu medeniyet insanı fakir, sefi ve ahlaksız eder Hakkın hatırını kırmayacağım, hakikati söyleyeceğim Zira hakkın hatırı alidir Hiçbir hatıra feda edilmez. Kimin hatırı kırılırsa kırılsın, yalnız hak sağ olsun. 1911 yılında Şam'a giden Bediüzzaman, Şam alimlerinin ısrarı üzerine Emeviye Camii'nde bir cuma hutbesi irad eder. O gün Emeviye Camii mahşeri bir kalabalığa sahne olur. Ben bu zaman ve Beşer'in hayatı ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki Ecnevilerin ilerlemesine karşılık bizi orta çağda durduran altı tane hastalıktır Birincisi Yeis'in Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi Siyasi hayatta doğruluğun ölmesi Düşmanlığa muhabbet iman sahiplerini Birbirine bağlayan bağları bilmemek, istibdat, hizmeti sadece şahsi menfaatlerimize hasretmek. Yeis ve ümitsizlik Müslümana yakışmaz. Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Evet, ümit var olunuz. Şu istibbal inkılabatı içinde en gür sada, İslam'ın sadası olacaktır. Eğer biz doğru İslamiyet'i ve İslamiyet'e layık doğruluğu davranışlarımızla göstersek, diğer dinlere bağlı olanlar topluluklar halinde İslamiyet'e girecekler. Geleceğe Kur'an hükmetecektir. Siyasi hayatta doğruluk mutlaka olmalıdır. Doğruluk İslamiyet'in esasıdır. Küfür bütün çeşitleriyle yalancılıktır. İman ise doğruluktur. Yalanla doğru... ...küfür ve iman kadar... ...birbirinden uzaktır. Evet, her söylediğimiz doğru olmalı. Yalnız her doğruyu... ...her yerde söylemek doğru değildir. Adavete yani düşmanlığa muhabbet... ...bize uygun değildir. İslamiyetin mizacı ve rabıtası ise... ...muhabbet, kardeşlik... ...sevgidir. Allah için sevgidir. Bunlardan başka... ...Müslümanların sosyal hayattaki saadeti... ...meşverete... Danışmaya, Görüş alışverişine bağlıdır Allah'a kul olan Gerçek kul olan Başkasına kul olamaz Evet Meşru hürriyet Cenab-ı Hakk'ın Rahman Rahim tecellisiyle bir ihsandır Ve imanın bir özelliğidir Bir adamın kıymeti Himmeti dismetindedir Himmeti Ali olan Büyük insandır Kimin himmeti, milleti ise o tek başına bir millettir. Milliyetimiz bir vücuttur. Ruhu İslamiyet, aklı iman ve Kur'an'dır. Yaşasın sıdk, doğruluk, ölsün geyiz muhabbet devam etsin. Şura kuvvet bulsun. Yazık heva ve hevesine uyanlara. Selam ve selamet Allah'a tabi olanların üzerine olsun. zaman Sayit Nursi 1911 yılında Şam'dan İstanbul'a döner ve aynı yıl Sultan Reşat'la birlikte Üsküv'e gider. Orada üniversitenin temel atma töreninde bulunur. Bu vesileyle Medrese Tüz Zehra projesini anlatma fırsatı bulur. Böyle bir üniversitenin doğu için önemini belirtir, Sultan Reşadı ikna eder. Bu iş için 20 bin altın tahsisat verilir ve Van'a gelerek Medrese Tüz Zehra'nın temelini atar. Bu sırada birinci dünya savaşı çıkar ve üstad talebeleriyle birlikte savaşa katılır. İşaretül İcaz namındaki harika tefsiri cephede, ateş hattında, at üstünde yazdırır. Ve savaş sonunda kısmette esir olmakta vardır. Sibirya'da esir kampındadır. Kafkas cephesi başkomutanı esirleri teftişe gelmiştir. Herkes ayakta nefessiz komutana selama durmuş. Bediüzzaman hiç aldırış etmez. Oturduğu yerden kımıldamaz bile. Başkomutan üç kere önünden geçer dayanamaz. Tercümanı vasıtasıyla sorar. Beni tanımadılar mı? Evet tanıdım. Nikola Nikoleviç. Çarın dayısıdır. Kafkas cephesi başkomutanıdır. Öyleyse niçin hakaret ettiler? Hayır, hayır. Affetsinler. Ben kendisine hakaret etmedim. Sadece mukaddesatımın emrettiğini yaptım. Mukaddesat ne emrediyormuş? Ben Müslüman alimiyim. Kalbimde iman vardır. Kalbinde iman olan bir alim, imanı olmayan birinden daha faziletlidir. Ben onun için ayağa kalksaydım, mukaddesatıma hürmetsizlik etmiş olurdum. Bu sebeple kalkmadım. Bana imansız demekle hem şahsımı hem ordumu hem de milletimi ayrıca çarı tahkir etmiş oluyor. Derhal askeri mahkemede sorguya çekilsin. Gereği yapılsın. Karargahtaki Türk, Alman, Avusturya subayları ayrı ayrı rica ederek başkomutandan özür dilemesini isterler. Bediüzzaman'ın cevabı tavizsizdir. Ben ahiret diyarına göçmek ve huzur Resulullah'a varmak istiyorum. Sadece bir pasaporta ihtiyacım var. İmanıma muhalif hareket edemem. Sorgulama biter ve karar idam. 15 dakika izin verin. Allah için görevimi yapayım sonra emri uygularsınız. Herkesin şaşkın bakışları arasında abdest alıp iki rekat namaz kılar. Öyle sevinçli ve mutludur ki. Şuna bakın. İdam olmuyor da hürriyetine kavuşuyor sanki. Sükuneti, vakarı kendine güvene anlaşılır gibi değil. Kesin olarak inandım ki bu samimi bir insandır. Durun! İndirin silahlarınızı! Beni affediniz. Sizin bana hakaret için bu hareketi yaptığınızı zannetmiştim. Şimdi imanınızın gereğini yaptığınıza inanıyorum. Hüküm iptal edilmiştir. Dini selahetinizden dolayı takdire şayansınız. Sizi rahatsız ettim. Affediniz beni. Bu olaydan sonra Bediüzzaman serbest bırakılır. Rabbim kulunu idam sehbasından hürriyetine kavuşturabilir böyle. Yaklaşık iki buçuk yıllık Rus esaretinden Allah'ın inayetiyle firar ederek kurtulur. Almanya üzerinden İstanbul'a geldiğinde büyük ilgi görür. İslam dünyasının durumuna çok üzülür. Ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat İslam'ın bu acı durumuna dayanamıyorum. İslam alemine indirilen darbelerin önce kalbime indiğini hissediyorum. Fakat bir nur görüyorum. Bu elemleri unutturacak inşallah. 1921 yılında İngilizler İstanbul'u işgal eder. Anglikan Kilisesi başpapazı Şeyhülislamlıktan altı soruya 600 kelimelik bir cevap ister. Bu iş Bediüzzaman'a havale edilir. Ben onların yüzüne bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz. Ayağını boğazımıza basmış. Onun papazı son derece gururla soru sormaya kalkışıyor. Buna sadece tükürmek lazım geliyor. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne. Anglikan kilisesine verdiği cevap... ...Rumuz ve Lemaat kitaplarından okunabilir. Daha sonra yazdığı bir kitapçıkla... ...halkı İngilizler aleyhine kıyama çağırır. Bu fedakar hizmetleri Ankara hükümetince takdirle karşılanır. Defalarca Ankara'ya davet edilir. Önceleri gitmez, cepheyi terk etmek istemez... Ben tehlikeli yerde mücadele etmek isterim diyerek daveti reddeder. Sonunda eski Van valisi Tahsin Paşa'nın ısrarı üzerine Ankara'ya gider. Ancak ümit ettiği çevreyi bulamaz. İslam'a karşı bir ilgisizlik dikkatini çeker. Milletvekillerinin özellikle namaza karşı olan gevşeklikleri üzerine şunları söyler. Küfür dünyası bütün vasıtalarıyla medeniyetle felsefesiyle fenleriyle misyonerleriyle İslam alemine hücum edip uzun zamandan beri maddeden üstünlüğünü ortaya koyduğu halde dini ile hiçbir üstünlük kazanamadı. İçerideki bütün sapık fırkalar İslamiyet karşısında zararlı bir azınlık durumunda kaldılar. İslamiyet metanetini ve salabetini Sünnet ve cemaatle korudu Böyle bir dönemde Avrupa'nın Habis medeniyetinden süzülen Laubali uydurma bir cereyan Bu milletin silesinde Yer tutamaz İslam aleminde Mühim ve inkılap Şeklinde bir iş görmek İslamiyetin düsturlarına İnkiyat ile olabilir başka olamaz Hem olmamış Olmuş ise de Çabuk ölüp sönmüş Özetini vermeye çalıştığımız bu mealdeki hutbesi üzerine şöyle uyarılır. Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz. En evvel namaza dair şeyleri yazdınız. Aramıza ihtilaf verdiniz. Paşa, paşa. İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur, reddedilir. Sıkıntılı Ankara günlerinin ardından 1923 baharında tekrar Van'a döner. Van'da 1923 Haziran'ından 1925 yılı Şubat'ına kadar Erek Dağı'ndaki bir mağarada kalır. Millete İslami şahsiyet kazandırma gayretini burada da sürdürür, devam ettirir. Cuma günleri Van'a iner, Nurşin Camii'nde ders verir. 10 Şubat 1925 günü Bediüzzaman Said Nursi, yörenin alim ve fazıl seçkinleriyle batıya sürgün edilir. Burdur'da sekiz ay kaldıktan sonra İsparta'nın Barla nahiyesine gönderilir. Barla günleri bambaşka günler olur. İslam'a saldırının her türlüsünün yapıldığı zamanda milletin imanını şüphe ve vesveseden korumak için çırpınır eserler yazmaya ve yayınlamaya devam eder. Arap düşmanlığı altında Hazreti Peygamber'e hakaretler edilirken Kur'an'a çöl kanunu denilirken dinsiz ve zındık komiteler ortalığı kasıp kavururken zaman yalnız maddeten eli kolu bağlı garip ve fakirdir. İktisat ve bereketle sağlar geçimini. Hediye ve yardım kabul etmez. Gerçek bir tevekkül içindedir. Allah'a dayanır, Çalışır, çalışır. Bütün yolların, imkanların kapandığı anda bile durmaz. Hiçbir şekilde teslim olmaz. Küfür tecellileriyle uzlaşmaz. Başı Allah'tan başkasının önünde eğilmemiştir. Bazı dostları çıkan umumi aftan niçin yararlanmadığını, neden vesika almadığını sorarlar. Ben... ...ehli dünyanın dünyasına karışmadım ki onların mahkumu olayım... ...onlara müracaat edeyim. Ben kader ilahinin mahkumuyum. Ona karşı kusurum var. Ona müracaat ediyorum. Haksızlığı hak iddia edenlere karşı... ...hak dava etmek, onlara müracaat etmek haksızlıktır. Hakka karşı bir hürmetsizliktir. Onlara müracaat etmek, dinden pişmanlık göstermek... ...ve meslek zındıkaya okşamak demektir. Hem istemediğim halde... ...birisi bana iyi dese... ...bana nezaret eden memur... ...kıskanarak kızıyor, eziyet ediyor. Nüfuzumu kırmak için... ...vicdansızca davranıyor. Amirlerinden iltifat görmek için... ...beni taciz ediyor. İşte böyle bir vaziyette... ...bir adam... ...Cenab-ı Hak'tan başka... ...kime müracaat eder? Hakim... ...kendisi savcı olsa elbette ona şikayet edilmez. Gel sen söyle bu hale ne diyeceğiz. Sen ne dersen de ben derim ki... ...bu dostların içinde çok münafıklar var. Münafık kafirden eşettir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Susturmak isterler onu. Dünyasını zindan ederler. Yılmaz, usanmaz, bırakmaz görevini. Kararlıdır, azimlidir. Ey efendiler! Bilirim ki... ...hak noktasında mağlup olduğunuz zaman... ...kuvvete müracaat edersiniz. Kuvvet hakta olduğu... ...hak kuvvette olmadığı sırrıyla... ...dünyayı başıma ateş yapsanız... ...Kuran hakikatlerine feda olan bu baş... ...size eğilmeyecektir. 1935'te bir tertiple Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki bazı alimlerle birlikte tevkif edilip Eskişehir'de hapse atılır. Çıkarıldığı mahkemede hakikati anlatır ve şöyle bitirir sözlerini. Ey beni bu belaya sevk edip bu hadiseyi icat eden mülhit zalimler. Madem ve herhalde manen ve maddeten beni idam etmeye niyet etmiştiniz. Neden bütün mazlumların ve biçarelerin hukuklarını muhafaza eden adliyenin çok ehemmiyetli özelliğini bozacak entrikalarla dolapları adliyenin eliyle yürüttünüz? Doğrudan doğruya karşıma merdane çıkıp senin vücudunu bu dünyada istemiyoruz demeliydiniz. 11 ay hapis yaptıktan sonra 1936 Nisan'ında Kastamonu'ya sürgün edilir. Evinin penceresine perde takması yasaklanır. Karakolun hemen karşısındaki evinde... ...devamlı göz hapsinde tutulur. Kimseyle görüştürülmez. Oysa durup dinlenmeden eser yazar. Yazdıklarını bir vesileyle talebelerine gönderir... ...talebeleri de el yazısıyla çoğaltıp... ...ulaşabildikleri yere kadar dağıtırlar. Kendisini ziyaret edip görüşmek isteyenlere şöyle der. Benimle hakikat meşrebinde sohbet etmek ve görüşmek isteyen adam... ...hangi Risale'yi açsa... ...benimle değil hadim Kur'an olan Üstad'ı ile görüşür ve iman hakikatlerinden zevkle bir ders alabilir. Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz biçare ehli ilim ve ehli diyanet, sineklerin ısırması gibi cüz'i kusurları bahane ederek birbirini tenkidile yılanların ve zındık münafıkların tahribatına ve kendilerini, ...onların eliyle öldürmelerine yardım ediyorlar. Tutuklamalar... ...mahkemeler devam eder. Savunmaları yanardağ gibidir. Reis Bey... ...dikkat ediniz. Sizi ifade eden... ...adliyeyi şaşırtan... Ve hükümeti bizimle vatana ve millete zararlı bir şekilde meşgul eyleyen muarızlarımız zındıklar ve münafıklar mutlak istibdada cumhuriyet adı vermekle mutlak dinsizliği rejim altına almakla mutlak sefahate medeniyet adını vermekle cebri ve keyfi küfre kanun ismi takmakla hem sizi ifal hem hükümeti işgal hem bizi perişan ederek hakimiyeti İslamiye'ye vatana ve millete Ejdebi hesabına darbeler vuruyorlar Değil böyle birkaç evhamlıyı Belki dünyayı aleyhimize sevk etseler Kur'an'ın kuvvetiyle Allah'ın inayetiyle kaçmayız O dinden çıkmışlara Kafir ve zındıklara teslim olmayız Hapishane çileleri içinde birkaç kere zehirlenir. Allah'ın lütfuyla kurtulur. Bediüzzaman her girdiği hapishaneyi Hazreti Yusuf'un medresesine çevirir. Bazı mahkumlar ondan daha fazla istifade edebilmek için cezalarını uzatmaya çalışır. Rabbim dilerse zindan en emniyetli bir medrese haline gelebilir. Oradan ötesi ise ancak emri ilahidir. O davasının büyüklüğünü hiçbir şeyle sınırlamak istememiştir. Siyasete karşı ilgisizliğine şu cevabı verir. Kur'an-ı Hakim'in hizmeti beni şiddetli bir şekilde siyaset aleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün hayatım şahittir ki hak bildiğim meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edememiş. <Gülüyor> Hizmetinin bütün siyasetlerin fevkinde bir ulviyeti var ki çoğu yalancılıktan ibaret olan dünya siyasetine tenezzüle meydan vermiyor. Nehirlerin denize aktığı gibi akıyor mutlu sona doğru. Aktığı yerde ağaçlar meyveye duruyor. Gül bahçeleri açılıyor. Her vesileyle hakkı tebliğ ediyor. Hakikati ifade etmeye çabalıyor. Anlatıyor anlatıyor.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 ahiretimde 80 küsur senelik bütün hayatımda dünya zevkinamına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm halk meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kaldı. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin, İslam cemiyetinin imanı namına bir said değil, bin said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, cenneti de istemem. Orası da banasından olur. Milletimizin imanını selamette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm Gözgülistan'ım. Gül Fani vücudu 23 Mart 1960 günü bu dünyadan ayrıldı. Ancak hizmetine devam ediyor.